94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Alper Tolga Akkuş'a teşekkür ediyoruz. Ee, <gülüyor> bu hafta bir kayıp haberiyle başlayacağız. Ee, Türkiye'de Yeşil Hareket'in kurucularından bir dönem e, en önemli isimlerinden e, hem fikirsel olarak hem aktivist olarak e, en önemli isimlerinden birini kaybettik. İki gün önce Savaş Emeği'yi. Yusuf Savaş Emek İzmir'de yaşıyordu, İzmirliydi ve 1988'de kurulan ilk Yeşiller Partisi, Türkiye'nin ilk Yeşiller Partisi'nin kurucularından ve bir dönem İzmir İl Başkanlığı'nı yapmış bir isimdi. Savaş emeği maalesef 66 yaşındaydı, bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu ve önceki gün kaybettik. Kendisini oldukça genç yaştan itibaren tanıma fırsatım da olmuştu. Onun için de ayrıca da çok üzüntü verici bir haber bu benim için de şahsen yani. Evet, Savaş Emek ile benim tanışmam aslında Ağaç Kakan üzerinden oldu. O Ağaç Kakan dergisi. Bunları konuşmak şu açıdan da çok önemli. Biz Yeşil Hareketi, Türkiye'deki ekoloji mücadelesini tarih ...tarihini çok iyi bilmiyoruz yani tarihine daha doğrusu çok fazla bakmıyoruz. Belki çok daha sıcak bir mücadelenin içinde olmanın etkisi var bunda ama... ...biraz daha fazla bu öncülerin isimlerini bilmek, onların değerini bilmek daha doğrusu bana önemli geliyor ç Kakan da bu alanda Türkiye'de çıkmış olan e, hani ilk dergi denmez herhalde öncesi de vardı kuşkusuz ama e, gerçekten e, hem teorik hem e, pratik anlamda e, hareketin dergisi olan ilk dergiydi 1992 Eylül ayında ilk sayısı çıktı e, Onun hikayesi de biraz şöyle savaş emek e, ve arkadaşları e, Yeşiller Partisi'nin 80'lerin ortalarında 12 Eylül sonrasında hepsi eski, Tabii sol hareketlerden gelen e, isimler. Aslında savaş işte 68 kuşağı. <gülüyor> Sizin... E, Mağolcu hareketlendi. Evet. evet. 71'de e, o da e, bir süre içeride yattı, e, yattı falan. E, 80 sonrasında, 12 Eylül sonrasında <gülüyor> bir grup arkadaşıyla birlikte e, İzmir'de e, Yeşiller'in, Almanya'daki Yeşiller Partisi'nin O zaman yarattığı rüzgarın da etkisiyle yeni bir hareketi tartışmaya başlıyorlar ve Türkiye'de ilk kez İstanbul'da da bir grup var bu tartışmaları yapan o dönemde 85'lerde falan herhalde. İlk bu tartışmaları başlatan ve sonunda 88'de aslında Yeşiller Partisi iki merkezli gibi kurulmuştu. İstanbul'da bir ekip, İzmir'de bir ekip. İzmir ekibini İşte Melih Ergen'lerle, Sinih Özaylar'la birlikte savaş emek kuranlardan biriydi ve özellikle o dönemde yaptığı çok ilginç kampanyalar olduğunu biliyoruz. Ben savaşla 2005 yılında üç ekoloji için bir söyleşi yapmıştık. Orada uzun uzun derinlemesine hem bu mücadeleye nasıl girdiğini hem de o zamanki görüşlerini anlatmıştı. Orada şöyle mesela kendi tanıtıyor, 1948 doğumlu Orman Fakültesi mezunu, yaşamının çoğunu İzmir'de geçirmiş, 68, 68 kuşağından 71'de aranmış, hapis yatmış birisi diye tanımlıyor kendini. Ekolojiyle tanışıklığı da Orman Fakültesi'nde gördüğü Orman Ekolojisi dersiyle başlıyor ve mezun olduktan sonra diyor ki bu şeyleri hep okuduktan sonra hani Doğayı tanıdıktan sonra orman zararlarıyla mücadele etmeye başladık biz diyor yaptığımız en önemli iş buydu ve ben bunun bu işte çalışmak zorundaydım çünkü diyor hani sabıkalı sakıncalı olduğum için başka bir yerde çalışamıyordum bakanlıkta ve bir şekilde şöyle okuyayım. Ee, o işte çalışmaya başladım ve yine ekolojiyle ilgilenmek durumundaydım. Şöyle bir şey oluyordu mesela bel, belli zararlılar var ormanda yani tabii zararlı da fıtırnak içinde. Diyelim ki yaprak arısı ya da çam kese böceği var fakat bunların düşmanları da var doğada. Biliyorsunuz hep örneklenir dinamik popülasyon konusu yani belli bir sistem ekosistemde bir popülasyon çoğalırsa zararlısı çoğalır, zararlısı çoğalırsa o azalır tekrar öbürü çoğalır gibi. Bunu ormanda da izleyebilirsin. Ormanlara yapılmış bunca kimyasal müdahaleden sonra izleme şansımız var en azından Unutmuyorum 1979 yılında belli bölgelere ilaçlamaya karşı raporlar yazdım. İlaçlama yapılmadı o bölgelerde. Yani o yıllarda e, hala e, bu Yeşil Hareket'te falan hiç ilgisinin olmadığı yıllarda bir orman mühendisi olarak da e, benzer bir ekolojist düşünceye vardığını anlatıyor. Daha sonra da 80'li yıllarda farklı yerlerden, farklı akımlardan gelen arkadaşlarıyla birlikte sadece kendi akımından değil tabii 86, 85, 86'dan sonra da bu partiyi kuruyorlar. O zamanlar çok aktivist bir partiydi eski Yeşiller Partisi yani ilk Yeşiller Partisi. Tamamen eylem üzerine kurulu bir parti. Büyük ölçüde o yıllarda hatta zaten biraz okumak. O da kısa ömürlü olmasının, hani çok fazla teorik bir birikim oluşturulmamış olmasının, ilkelerinin yeterince belirlenmemiş olmasının da zayıf düşmesine neden olduğu yorumu yapılır. Biraz kısa ömürlü, 6 yıl sürmüş bir parti o. Ama mesela o yılda nif çayı eylemleri gibi şeylere, foça da fok, eylemleri gibi. Evet e, Vesaire bir kısmı biraz daha sonraki yıllar 90'ların başları. E, gerçekten Ak sürekli Akkuyu. Akkuyu da daha sonra. Akkuyu da 92'de başlıyor aslında. Evet. Yine Yeşiller Partisi'nin işte son zamanları sayılır. E, Akkuyu eylemlerini e, zaten Savaş Yemeği'nin yaptığı şöyle bir şey var. 1991'de parti içinde bir bölünme oluyor. Partiden tam olarak ayrılmadan önce SOS Akdeniz diye bir grup kuruyorlar İzmir'de. Ve SOS Akdeniz grubunda daha çok İzmir, Ege ağırlıklı eylemler yapıyorlar. Mesela en başarılı eylemlerinden bir tanesi SOS Akdeniz'in yine savaşın öncülüğünü yaptığı bir eylem Pamukkale ile ilgiliydi. Gitmeyin, görmeyin, yaşasın. ...diye müthiş bir anti-turizm eylemi yapmışlardı ve çok etkili olmuştu. O senelerde bu travertenlerin siyahlaştığı evet. dönemi hatırlarsınız 90'ların başında. Ve o kampanya gerçekten başarılı oldu ve oradaki bir takım inşaatlar durduruldu. İşte o travertenlerin tekrar kurtarılması sağlandı falan. Sonuçta tabii turizme yaradı belki ama o yıllarda bunu gayet turizm karşıtı bir söylemle yapmışlardı Aynı şekilde mesela soframızdaki kimyasallar kampanyası vardı. Daha o yıllarda 90'ların başlarında işte bütün bu deterjanlara, kimyasallara karşı hani ekolojik yaşam hareketinin henüz bugünkü anlamıyla olmadığı yıllardan Olmadı. bahsediyoruz. Çok önemli aslında yani bayağı şimdi geriye dönüp bakıldığı zaman senin de biraz önce söylediğin gibi şimdiden bakınca daha derinliğini Kesinlikle. kavramak mümkün oluyor. Yani çok önemli işler yapılmış. Yani. yani savaş emeğin oradaki ben yakından da tanıdığım için o yıllarda çünkü aslında savaş emek benim yeşil harekete girmemin nedeni sayılır. Çünkü ilk işte kendi kendime <gülüyor> okuyup yazarken 90'ların başlarında ilk Ağaç Kakan'la Bu işin e, okuyup yazmakla olmayacağını anladım ve harekete girdim, e, katıldım açıkçası. E, çünkü Savaş'ın yazıları e, ve çıkarttığı dergi yaptığı her şey harekete geçiriciydi, motive ediciydi ve e, sürekli ön açıcıydı. Yani e, en önemli işte birkaç öncülüğü birincisi Yeşiller Partisi'dir herhalde en büyük. Türkiye'de bunun kurucusuz kurucularından e, fikir, e, fikir sahiplerinden biri olması açısından. İkincisi... Ağaç Kakan dergisidir. Üçüncüsü Ütopyalar toplantısıdır. O da ilginçti. 1994'te ilk İdatça'da yapılmıştı. <Gülüyor> ee, ben de katılmıştım. Yine Savaş'ın fikriydi. Ee, ve yıllarca sürdü. Daha sonra Karaburun'da devam etti. Her sene bir konunun tartışıldığı çok ilginç. Tamamen Ütopya tartışılıyordu. Yani nasıl bir dünya istiyoruz aslında. Ee, ekolojist Ütopyalarla başlamıştı. Sonra çeşitlenmişti. E, Kotopya falan da o, o sayede Kallenbach'ın şeyleri filan da duyuldu ve kitapları yayınlandı sonradan. Evet bunların hepsi 90'ların başları ve belki en önemlisi de bütün bu savaş emeğin öncülük yaptığı şeylerin içinde en önemlisi de Akkuyu'daki antinikler eylemlerdir. E, çünkü tabii onu başlatan e, o değil tek başına ama e, o zamanki e, mesela... Yeşiller Partisi'nin Silifke'deki yaptığı eylem vardır 92'de. Ee, Akdeniz, Doğu Akdeniz çevrecilerinin e, yaptığı eylemler vardır. DAÇE kurulma, kurulmaşısı ile birlikte falan. E, fakat e, bütün o Akkuyu kamplarında 93'ten itibaren yapıldı onlar. E, galiba ya da 92'de olabilir. E, Akkuyu kamplarında e, benim hatırladığım e, savaşın sürekli bir... E, hani Bu şeyde Yeşil Gazete'de Savaş Emeği'nin ardından diye bir dostlarının görüşlerini yayınladık. Orada Oktay Demirkan da aynı şeyi söylüyor. Hep diyor o toplantılarda kenarda oturur dergisini satardı. Ama en kritik noktada müdahale, müdahale edip toplardı. yani evet. Çünkü gerçekten şeyi çok iyi hatırlıyorum. yani Hem bizleri, ben o zaman tabii çok gençtim. Yani bizleri öne, ön planda olmamız için teşvik ederdi sürekli. Ee, ...ve bir yandan da gerçekten o kararların alınmasında çok önemli bir etkisi olurdu. Savaş Emeği'nin e, o dönemki e, öncülüğü herhalde Akkuyu Hareketi'nin e, başarılı olmasının en önemli nedenidir. Aynı zamanda da Ağaç Kaka'nın varlığı tabii. Çünkü o da hareketin dergisi gibiydi. Ee, biliyorsunuz o dönemki hareket başarılı oldu yani 2000 yılında bitti nükleer karşı 92-2008 yıllık bir mücadeleyle nükleer santral engellendi. E sonrası ayrı hikaye. Evet. Yani 2004'ten sonra tekrar başladı. Bu gerçekten hani savaş emeğin e, siyaseten daha sonra 90'ların ikinci yarısından sonra özellikle bizim üç ekolojide yaptığımız söyleşi de bunu uzun uzun anlatıyor nedenlerini. E, bu ekoloji Çağ Başkanı anlatıyor başlığıyla ee, Yeşil Gazete'de de tekrar yayınladık onu. Eee okurlarımız şey dinleyicilerimiz isterlerse girip oradan da okuyabilirler. Eee ilk e, yıllardaki görüşlerin nasıl değiştiğini özellikle bu e, Alman yeşillerinin politikalarıyla bağlantılı olarak özellikle bu Yugoslavya'da Kosova müdahalesine Almanların desteği Alman yeşillerinin destek vermesi e, gibi olaylarla birlikte bu ilkelerin çiğnendiğini, yeşillerin ilkelerinin çiğnendiğini ve yeşil hareketin aslında başka bir şeye dönüştüğünü e, düşünerek biraz bahrovari bir e, konumu vardı savaşın aslında evet. Türkiye'deki yeşil hareketleri. Yani Rudolf Bahro'nun konumuna çok benzerdi çünkü bir tarafıyla bir dernekolojistti e, aslında e, ve e, ondan sonra ayrıldı birbirine. Çok yakından takip etse de bizim de neler yaptığımızı hiçbir zaman İkinci Yeşiller hareketine katılmadı. İkinci Yeşiller Partisi'nin kuruluş döneminde ama hiçbir zaman da hani kopmadı ve bizi ekoloji anlamında yaptıklarımızı destekledi. Ne bileyim Avrupa Birliği meselesinde falan tamamen farklı düşünüyordu. Diğer bazı konularda daha anti emperyalist bir şeyi vardır. Evet bakış açısı vardır. E, ulusalcı demez kendine ama hani daha o e, şeye yakın bir bakış açısı vardı son dönemlerde ama e, sonuçta bizim yaptıklarımızı da her zaman takip etmeye devam etti. Son 10 yıldır falan da Karaburun'a taşınmıştı emekli olduktan Or orada sonra. Orada gömülüyor zaten. Gömülüyor evet gömülüyor cenazesi yani. dün e, oldu ve e, Karaburun'da toprağa verildi. E, Aydın Ayas'la ...da beraber çalıştılar değil mi? E, Aydın Ayas İstanbul, ekibinden. İstanbul e, ekibinden ama şey olarak farklılar. Aydın Ayas e, liberal kanattı eski Yeşiller Partisi'nde. <gülüyor> e, o yüzden tamamen farklı kanatlardaydılar. Evet. Yani ne kadar birlikte çalıştılar ben bilmiyorum o dönemi yakından bilmediğim için. Ama Celeler Tuğla e, yani ilk Yeşiller Partisi'nin ilk genel başkanı Celeler Tuğla... Ee, rakip aslında çünkü bir kongrede mesela Celal Ertuğ'a karşı rakip çıkıyor ee, kaybediyor ilk kongrede ee, ama ona rağmen e, bu söyleşide uzun uzun Celal Hoca'dan çok e, olumlu bahseder ve özellikle Ali Ağa eylemi mesela bunu da anmak lazım evet onu Ali Ağa... şimdi ben de onu söylemek üzereydim. Ali Ağa de şeyi aslında savaş ee, yani fikri ve e, en önemli uygulayıcılarından insan, zinciri, i̇nsan yani zinciri bu 20 kongrede kaç yıl oldu? 91 23 yıl. Evet. Yani Alaa eylemi de tarihe özel bir yer olarak geçecek. Yani Türkiye'de yapılmış en büyük ekoloji eylemidir. Yani Gezi Parkı'nı saymazsanız, eee Alaa en büyüğüydü ve başarılı olması anlamında da tabii Alaa termik santralını engellemesi anlamında ve oradaki o insan zinciri hani bir günde kurulmuş bir şey değil. Aylarca Alaya gide gele bütün o köylülerle oradaki halkla İzmir'de yapılan kampanyalarla örülmüş bir kampanya o. İnşa etmek denir ya hani evet. kampanya inşası var orada ve orada celeler tuğlada mesela e, ne kadar e, yakın çalıştığını da bu söyleşi de anlatıyordu. E, <gülüyor> orada tabii sadece İzmir'de o dönemki Yeşiller Partisi değil, o CHP falan da işin içinde. Ee, o zaman CHP miydi, SHP miydi bilmiyorum ama e, onlar da e, Yüksel Çakmur falan onlar da işin içinde. Fakat e, işin organizasyon kısmı ağırlıklı olarak o zamanki Yeşiller ekibi ve Savaş Emek ve arkadaşlarının e, başarısı. Dolayısıyla hani bütün bu çalışmaları, yani benim en büyük şeyim derdim yıllardır şeydi. Yani bunları yazmak, birilerinin derlemesi, toparlaması, Yeşil Hareket'in tarihini yazması bunların kaybolmaması gerekiyor. Ben kendi adıma bunu yapacak durumda hiç olamadım ama işte birazcık altyapı hazırlamaya çalıştım. Savaş Emek'le ve diğer pek çok isimde yaptığım bu röportajlarla Üç Ekoloji'de uzun evet. söyleşilerle biraz onu yapmaya çalıştım. Ama e, eğer hani bulabilirse e, meraklılar ağaç kakan ciltlerini 5 cilttir 10 yıl çıktı. 92'den 2002-2003'e kadar galiba 10 ciltlik ağaç kakanlar belki hala bir yerlerde bulunabiliyordur. Onları öneririm. Ve şunu da belki söylemek lazım. Şimdi yazılarına bir baktım. Bu birinci ciltteki 92'deki 93'teki yazılarına. Şimdi bunlar hani o zamanlar bizim Yeşil Hareket'e katıldığımız dönemlerde bizim çok konuştuğumuz mesela otoyollara karşı daha bu yeşillere siz mağara devrene mi dönmek istiyorsunuz suçlamasının yöneltildiği dönemlerdir bunlar yani çok daha radikal ee, aslında medeniyet uygarlık kavramını sorgulayan endüstriyelizmi sorgulayan bir dil var bütün bu şeylerde ve e, çevreciliğin e, bu e, endüstriyelizmi eleştirmeyen e, sadece sonuçlara odaklanan çevreciliğin sert eleştirisi var yani dolayısıyla burada yazan isimlere de bakarsanız pek çok İşte Akın Atauz, Kürşat Bumin, Arif Künar, Noyan Özkan... ...daha ilk sayılardan itibaren bu insanların yazdığı bir dergi. Yani çok önemli bir e, buluşma noktası aslında. Oktay ikinci var mesela falan. E, bu tartışmaların yapılması e, çok şeydi. Yani o yıllarda belki çok marjinal kaldı. Sadece bir grup insan bu tartışmaları yaptı. Yani Türkiye geneline ne kadar yayıldı bilmiyorum. Ama şimdi geriye dönüp bakıldığında hani dediğiniz gibi çok önemli bir öncülük olduğunu teslim etmek gerekiyor. Evet bir de belki şöyle bir perspektifi de buna ilave etmekte yarar olabilir. Yani şu anda işte çevre ihlallerine karşı mücadeleler atlası gibi haritalar yapılabiliyor. Ve Türkiye'nin bütün alanlarına yayılmış yani 80'e yakın aynı anda şu anda devam etmekte olan işte. Altın madenlerinden tutunda termik santrallere, hidroelektrik santrallerinden de büyük barajlara kadar uzanan pek çok konuda yapılan muazzam bir dağılım ve çeşitlik gösteren çevre hareketleri şey var. Türkiye'nin her tarafı ayakta ve yerel hareketlerle ağırlıklı olarak... Onun da temelinde bu sabırlı ve yoğun aktivizm kampanyalarının çok etkileri olsa gerekir diye düşünmeden edemiyor insan yani bu çok hem teorik hem de pratik. De evet, çok galiba bu iş temel. şöyle oluyor hani daha bunu tarih belki sosyal hareketler tarihini inceleyenlerin bunlara bakması lazım Türkiye'de de hani var bazı insanlar biliyorum biz bugün mesela bugünkü kuşaklar Yeşil Hareket'in içinde, ekoloji mücadelesinin içindeki kuşakların çoğunun ben savaş emeği tanıdığını pek sanmıyorum ama ve on, o dönemki insanların pek çoğunu aslında. Fakat bu bir tür e, organik geçiş oluyor herhalde. Yani e, siz o insanları tanımıyorsunuz. Belki hiçbir yazısında okumamış olabilirsiniz. Evet. Ama o fikirler öyle bir Bir birikerek ve olgunlaşarak bir yere varıyor ki sonuçta bugün pek çok arkadaşımızın genç arkadaşlarımızın söylediği şeyleri hatta bazı sloganları ben bugün tamamen bugün biz bulduk diye ortaya ortaya çıkarılan sloganları Ağaç Kakan'da görüyorum. Evet, çok mesela. ilginç işte onu Aynı tam kastetmek işte. istiyordum evet. Ya evet. bakın mesela Ağaç Kakan dergisinin ilk sayısında Ağaç Kakan'ın arkasında kimler var diye bir şey var. Tanıtım. E, tanıtım işte destek olanların isimleri sayılmış. Bugün Greenpeace aynı kampanya yapıyor. Acaba biliyorlar mı Ağaç Kakan'ın e, Greenpeace'in arkasında kimler var diye bir kampanya yapıyor bugün. Bu e, şey yapıyor yani işte ona şirketlerden para alıyor suçlamasına karşı işte aslında insanlardan aldıklarını göstermek için öyle bir video kampanyası. Aslında aynı şeyi, sloganı kullanmışlar mesela. Evet. Ya da pek çok başka şey. Bana söylemişti bir sefer yine Savaş. Biz bir şey atmışız. Başlık, çekin ellerinizi ormanlarımızdan diye. Bu iki ile ilgili galiba Yeşiller Partisi zamanında birkaç sene önce. Bizim Ağaç Kakan'daki başlığın aynısını atmışsınız. <gülüyor> yani bravo falan demişti. Ben emin değilim mesela bilerek mi attık? Bilinç, bilinç altında, altında mı? Süzülmüş bir şey işte. Evet. Tam bu demin tam da sosyal bu, hareketler bu, böyle oluyor. Altı, evet. Sosyal hareketler tarihi böyle. Ee, o zaman e, ben başka bir şeyden da bahsetmeyi düşünüyordum. Andrew Dester'ın raporunda ama e, oradan başka bir şey atlayayım. Tam da burada e, konu gelmişken Michael Clare'ın yazdığı e, önemli bir yazı verdi geçen yılın. Sonlarında Kasımda 18 Kasım'da bir e, yani uluslararası çok önemli bir çalışmaları bulunan bir iklim. Evet. enerji aslında e, ça, enerji konusundaki uzmanlığı olan bir profesör Michael Clae. Tom dispatch'te yayınlanan internet sitesine yayınlanan bir yazısında şimdi birden aklıma geldi ve bağlamanın Yusufafaşeiye' de çok, Uygun olacağını e, Düşündüm e, Bir e, Önemli bir noktaya hitap ediyordu Başlığıyla da bir yeşil Küresel yeşil devrimin Başlangıcına mı Tanık oluyoruz diye soruyordu Yani kitlesel e, Çevre hareketleri Dünyanın hemen hemen Her yerinde güç kazanıyorlar diyor Amerika Birleşik Devletleri'nde de, de Kanada'da da Ee, ve başka bir Avrupa'da da ama kurumsal olanlardan bahsetmiyor değil mi Hayır. taban hareketlerinden bahsediyor. yani bahsetmiyor e, taban hareketlerinden tamamen evet. ve bu büyük bir tehlike altında e, bulunan e, gezegende hükümetler e, şeyi ele almıyorlar inisiyatifi ele almıyorlar o zaman başkaları alacaktır diye bir, çok çok ilginç bir yazıydı bence işte bu Köln'deki antinükleer şeylerden tutup Avrupa'daki ve burada bizi yakından ilgilendiren bir şey verdi Yani mesela G Türkiye'de geçen Haziran'da diyordu gezi e, hareketiyle başlayan bu çevresel hareketler. işte çiftçiler, öğrenciler e, Ningbo'da mesela petrokimya e, fabrikasını Çin'de bloke etmişler. Oradan Gezi'den İstanbul Gezi Parkı'ndan Ningbo'ya uzanıyor. Oradan Fukushima sonrasındaki antinükleer gösterilere yani şunu gösteriyordu ki çeşitli örnekler diyor pek çok örnek ver, saymak mümkün ama saymıyor. Diyor ki yani dünyadaki insanlar enerji politikaları konusunda enerji ve inşaat politikaları konusunda hayatlarını etkilemesi konusunda Çok daha e, e, mücadele vermeye hazır bir ruh hali içindeler. Ve kitle protestolarına hızla kayabilecek hale geldiler diyor masif bir şekilde. Hükümetler de çok ender birkaç istisnası dışında mevcut enerji politikalarını sürdürmeye ayaklarını dayamış vaziyette. Bu... ...bambaşka bir dünyaya doğru... ...gideceğimizin işaretlerini... ...kendisinin gördüğünü söylüyordu. Yani şaşırmayın... ...diye bitiyordu yazısı... ...yeşil enerji devrimi... ...kendi sizin çevrenizde de... ...mahallenizde de birden patlak verirse... ...katliyen yani şaşırmayın... ...bu dünyanın her yerinde olabilir... Çünkü şimdiye kadar karşımıza gelen en büyük tehlike, gezegenin gördüğü en büyük tehlikeye karşı insanlığın cevabını oluşturacaktır. Hükümetler almazsa o zaman kitleler alacaktır, devreye girecektir diyordu. Bu bana işte bu yazı tamamen savaş emeğinin de başını çektiği bu erken diyebileceğimiz kitle hareketlerinin kampanyalarının, Ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. yani evet, böyle bir yani bir O zamanlar SOS Akdeniz'in özellikle yaptıkları ve şeyler ağaç kakan sayılarını bir araya getirip birisi incelerse bugün Türkiye'de ekoloji hareketinin konuştuğu her şeyin burada içerildiğini rahatlıkla görebilir. Yani bunların hepsinin başlangıcı aslında buralarda yapılmış. Yani, Ve yani ekolojik e, gıdadan tutun evet. Ve atık meselesine, nükleerden işte falan turizme her şey yani. GDO'ya yani böyle yani her şeye. GDO bilmiyorum o dönem konuşuluyor muydu ama yani her şey özellikle bu pestisitler meselesi falan ağırlıklı daha çok konuşuluyordu. Deterjanlar, pestisitler vesaire. O yıllarda şeyler vardı mesela. şimdi bu sen bu yine popüler olan eee işte zehirsiz ev konsepti var ya şu evet. anda popüler olması. Onlar yine Ağaç Kakanlarda pek çok yazı bulabilirsiniz onunla ilgili. Ve burada yani... çarpıcı gerçeklerden biri de Ağaç Kakan gibi bayağı böyle teorisini de işin ele alan bir dergi yayının da bulunduğu. Aynı zamanda da sokak eylemleri, evet, çok... yöresel tamam, ama... eylemlerle birbirine yani eylem söylemin birbirini teoriyle pratiğin de birbirini tamamladığı evet. kendi içinde bir bütünlük arz eden bir hareket yani Yusuf Savaş de buradan bir günaydın diyelim yani. evet Savaş Yemeği anıyoruz onunla ilgili neler söylendi konusunda Yeşil Gazete'de şu andaki haberlere bakabilirsiniz zamanımız kalmadı ama belki çıkarken birkaç şey ölçü onu selamlayacak bir eski Can Yücel şeyi çalarak çıkabiliriz. Bu Manisa'daki nükleer meselesini falan da gelecek hafta çok detaylı konuşalım. Hı. Çünkü ben de henüz anlamadım neler oldu olup bittiğini. Manisa'da meğerse uranyum varmış. Yani böyle tuhaf bir ülkede <gülüyor> yaşıyoruz. Bilim adamları, bizim insanları şoke olmuşlar. Yani anlaşılır gibi bir şey değil. Anlarsak gelecek hafta onu konuşacağız inşallah. Şimdi yeni türküden yeşil mişlikle bitirelim. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşça kalın hoşça kalın bırakmış dalın daha ayrımuş tutmuşum tutmuşum ellerinden seni. düşmüşüz yavaşça bir saindeen için değişik geçilmiş sanmışım için değişecek yeşilmişik... ne karanlık yüzermiş saçların yüzermiş nefesin susar mışız öyle bir sakin derenin içindeymişik yeşil bir çiçek sazmışık içindeymişik yeşil bir çiçek taz da yumuş açık Tumuşum tutmuşum, tutmuşum ellerindensin yavaşça bir sakinin İ içindemişik yeşil değişik samışım yeşilmişik